Merhaba, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin ilk gününde liderler sera gazı emisyonunun azaltılması için küresel bir uzlaşma sağlanması yönündeki çağrılarını yineledi. Ancak kalkınmakta olan ülkelerle sanayi ülkeleri arasındaki uçurum büyük. Paris'te düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne 150 ülkenin devlet ve hükümet temsilcileri katılıyor, zirveye katılan liderler küresel ısınmanın azaltılabilmesi için önlem alınmasını talep etti. Zirvenin ilk gününde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon işbirliği yapılması ve özverili olunması çağrısı yaptı. Ban böyle bir siyasi an bir daha asla gelmeyebilir dedi. Ban iklim zirvesinin sonunda açık bir mesajın gerekli olduğunu belirtti. Ban bunun 2100'e kadar küresel ısınmanın 2 derece ile sınırlandırılması hedefine ulaşmak için gerekli olduğunu belirtti. Ev sahibi Fransa'nın Cumhurbaşkanı François Hollande'de zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarına çağrı yaparak bütün insanlığın umutları sizin sırtınızda dedi. Hollande niyet beyan eden bildirgenin artık yetmediğini bu haftanın sonuna kadar yeni bir küresel iklim anlaşmasının imzalanmış olması gerektiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ise ulusal bencilliğe karşı uyarıda bulundu. Obama gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakılması gerektiğini belirtti. Obama bir şeyler yapma sorumluluğunu üstleniyoruz dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de iklimin korunması konusunda dünyaya güçlü bir mesaj gönderilmesini istedi. Merkel bugün harekete geçmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu konferansın iddiası olmalı dedi. Öte yandan Çin Devlet Başkanı, Şi Jinping sanayi ülkelerine kalkınmakta olan ülkelere dayanışma içinde olunması çağrısı yaptı. Çin lideri iklim hedeflerinde farklı ülkelerin durumlarının göz önünde bulundurulmasını istedi. Şi daha az kalkınmış durumdaki ülkelerin iklim hedeflerine karşın yoksulluğu azaltmak ve halkın yaşam standartlarını yükseltmek zorunda olduklarını belirtti. Afrika ülkeleri ise küresel ısınmanın bir buçuk dereceyle sınırlandırılmasını talep ediyor yani iki derece değil. Mısır Devlet Başkanı Abdülfethah El-Sisi ise Afrika ülkeleri adına şu ana kadar planlanandan daha fazla mali yardım talep etti. El-Sisi uzlaşmanın bir takım yükümlülükleri de beraberinde getirmesi şart. 2020 yılına kadar kalkınmakta olan ülkelere yıllık 100 milyar euro yardım yapılması. 2020'den sonra ise bunun iki katına çıkması gerekiyor dedi. İki hafta sürecek olan zirvede iklime zararlı sera gazı salımının azaltılması ve küresel ısınmayı 2100'e kadar 2 derece ile sınırlandırılması öngörülen bir uluslararası iklim sözleşmesi imzalanması hedefleniyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre şu ana kadar 183 ülke iklim hedeflerini sundu. Diplomatlar ve çevreciler zirve öncesi temkinli açıklamalar yapmıştı. Bakalım sonuç ne olacak hep beraber izleyeceğiz programımızda. Kanada'da ilk uluslardaki yani Inuit ya da Metis olmayan yerli halka verilen isim bu ilk uluslar arkeolojik kazılarda başka buluntularla birlikte 800 yıllık küçük bir çanakta bulundu ve Yeşil Gazete Ork'tan Ali Serdar Gültekin'in çeviri haberine göre araştırmacılar çanağın içinde soyu tükendiği varsayılan bir tür dev kabak tohumu buldular. Fakat şimdi bu tohumlar sayesinde bu tür tekrar canlandırıldı. Burada oldukça karışık bir bilim uygulandığını düşünebilirsiniz. Fakat öyle değil durum. Sadece doğal şekilde korunmuş durumda bu tohumlar. Hepsi değil tabii hep, ancak bazıları bunların hala canlı. Canadian Mennonite Üniversitesi'nde öğrenciler bu tohumlardan başarılı şekilde bir tane dev kabak yetiştirmeyi başardılar. Ama bununla da durmadılar. Yeni ürettikleri tohumlardan daha fazla dev kabak yetiştirmek için yola çıktılar. Winnipeg'teki araştırma bahçesi koordinatörü Brian Etkin, bunun önemli bir başarı olduğunu söylüyor. Bu kabak büyük bir topluluğun bir kabilesini temsil ediyor ve bu topluluk içindeki herkesin yurttaş oldukları üzerinden bir yeri ve yiyeceği erişim hakkı var diyor Etkin ve ekliyor. Geçen 10 yıllarda ürettiğimiz tarım ürünleri ve sebzelerimizin çeşidini dramatik bir şekilde azalttık. Marketlerde bulabilecekleriniz hatta yerel çiftçi pazarlarında daha önceden yetiştirdiklerimizin sadece küçük bir bölümü. Bu kötü bir şey olmak zorunda değil. Çünkü daha verimli türler üzerine odaklandık fakat fark etmeye başladık ki bitki çeşitliliğini tehlikeli derecede kaybetmeye başladık. Birçok topluluk şimdilerde unutulmuş olan çeşitliliği yeniden canlandırmaya çalışıyor. Bu türe biz Gete Okosomin ismini verdik. Nasıl tercüme edildiğine bağlı olarak kabaca tercümesini yapacaksak sahiden harika eski kabak yani really cool old squash ya da Büyük eski kabak yani Big Old Squash şeklinde bir isim verilmiş bu kaba Ve biyolojik çeşitlilik korumadan dönelim yenilenebilir enerjiye. Hindistan'ın yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim kapasitesinin 38 gigawattı aştığı bildirildi. Hindistan Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 31 Ekim 2015 tarihi itibariyle ülkenin elektrik şebekesine bağlı rüzgar enerjisi kurulu gücü, 24.7 gigawata ulaştı. Güneş elektriği kurulu gücü ise 4.6 gigawata. Küçük hidroelektrik santralleri kurulu gücü 4.2, biyoenerji ise 4.5. Atıktan elektrik üretimine dayalı kurulu gücü ise 127 megawatt. Elektrik şebekesine bağlı olmayan santrallerin kurulu gücü ise 1.2 gigawatt düzeyinde Ülkede mali yılın başladığı Nisan ayından beri ise toplamda 2.3 gigawatt gücünde yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik üretim kapasitesi devreye girmiş. Bunun 1.2 gigawattlık bölümü rüzgar, 827 megawattlık bölümü ise güneş elektriği. Hindistan yönetimi 2016 yılının Mart ayı sonuna kadar elektrik üretim şebekesine 2.4 gigawatt daha rüzgar, 1.4 gigawatt daha güneş elektriği, Olmak üzere toplam yenilenebilir de 4.4 gigawatt eklemeyi düşünüyor. Darısı Türkiye'nin başına diyelim. Çünkü biz bu yenilenebilir enerji miktarını Hindistan'daki 2 ile çarpsak Türkiye'deki bütün toplam enerji üretimine bedel olur. Yeşil ve dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.